Bismillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bize şunu bir daha hissettirdi. İmtihansız bir cennet yok. Kesinlikle imtihansız bir şekilde cennete giremeyeceğiz. Ve Allah Azze ve Celle'nin cenneti pahalıdır. Şimdi içinde bulunduğumuz şu musibette, bu depremi yaşadığımız günde ilk izlenemiz olarak şunu görüyoruz. Bugün beşinci gün Allah-u Alem. Ve bu halk ıslah olmuyor. Allah Azze ve Celle onlara düşünmeleri için fırsat vermesine rağmen, şimdi büyük bir imtihanla onu onlara imtihan etmesine rağmen ve şunu göstermesine rağmen bütün mülk benim. Ee, i̇lk gördüğümüz kadarıyla bu halk ıslah olmuyoruz bana Hani bu gemi ashabı var ya fırtınalara yaklandığı zaman. Yunus Suresi'nin 22. 23. ayetinde bu olay gerçekten hani bize ipuçları veriyor. Rabbimiz orada diyor ki bu fırtınaya yaklayanlar hakkında diyor ki "Da'avallaha mukhlisin lehuddin." Parantez içinde söylüyorum. Fırtınalarla kapılınca o zaman dini Allah'a halis kılarak Allah'a dua ederler. Yani şirk koşmaksızın Allah'a dua ederler. "Le in anceytena min hazihi lenakunu minne minne şakirîn." diyorlar ki eğer sen bizi bundan kurtarırsan ya Rabbi şüphesiz ki muhakkak ki şükredenlerden olacağız. Bak ondan sonraki ayde felen ma encahum izahum yabaguna fil arzi bi gayril Allah onları kurtardığında ne yapıyorlar bunlar? Sözlerini tutuyorlar mı? Hayır. Yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapmaya başlarlar. Ya eyyuhennas, ey insanlar, innama bagyukum ala enfusikum. Sizin taşkınlığınız kendi aleyhinizdedir. Allahu ekber. Yani ahi şunu ahletmiyorlar. Bu olanlar yedikleri faizlerden dolayı oldu. Allah'a kafa tutmalarından dolayı oldu. Allah'a otorite hakkı vermediklerinden oldu. Zinadan oldu, fuhuştan oldu, ihanetten oldu. Bütün yaptıkları pisliklerden oldu, fuhuştan oldu. Ama subhanallah ahletmiyorlar ve biz de Müslümanlar olarak ahi şunu söyleyebilirim. Biz Allah Azze ve Celle bize rahmet to adını attı. Yani biz de bu halkın içinde ola ola subhanallah onlara benzedik. Yani şunu bir kere daha anladık. Biz bakışımızı ahirete çevirmemiz lazım. Bizim ebedi yurdumuz dünya olmayacak. Ahiret olacak. Biz de bu topluma benzediğimiz için subhanallah sadece maddi kayıklar içinde boğulmaya başladığımız anda Belki de bu kavim gibi olmamak için Allah Azze ve Celle bize de rahmet tokatını indirdi. Ve bize şunu hatırlattı. Biz bu dünyada geçici misafirleriz. Şunu da Allah rızası için Müslümanlar önce kendi nefsime sonra size söylüyorum. Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetleri şimdi daha iyi anlıyoruz değerlerine öyle değil mi? Yani subhanallah Rabbimiz o kadar çok nimetlerin içinde bizi boğuyor ki Birazcık şunu anlamamız lazım. Yani bu nimetler elimizden gitmeden önce anlamamız lazım ki bunlar Rabbimizin bize verdiği bir nimet. Daha fazla istemektense, daha fazla maddi olarak istemektense birazcık şükretmeyi öğrenmemiz lazım. Bakın şu anda çadırda yaşayan sadece çocukların yanında olmasına insanlar seviniyor. Adamın evi gitmiş, arabası gitmiş hepsinin anlamsız olduğunu onları da anladı. Ve bizde bunu anlamamız lazım. Rabbimiz bize sayamayacağımız kadar nimetler vermiş ve biz Rabbimizi unutanlardan olmayalım. Rabbimize şükredenlerden olalım. Şunu da bilelim şu an ihtilaf zamanı değil. Anne, şu an biz enerjimizi Müslümanlardan ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını gidermek için harcayalım. Elimizden geldiği kadar Müslümanlara yardım edelim. İhtiyaçları neyse ona yönelik çalışalım ve şu an bilelim ki şu an ihtilaf zamanı değil. Şu an ihtilaf yapmanın bir anlamı yok. Ama kimin de yüzünün ne olduğunu da gördük. Zamanı geldiğinde bunları konuşacağız Allah'ın adını. Şimdi çok daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Müslümanlar Suriye'ye kimse yardım etmiyor. Yani Allahu Ekber. Şimdi biz Türkiye'de yaşadığımız için 10 il çöktü deniliyor da bu deprem sadece Türkiye'de olmadı. Suriye'nin Kuzey kısmında da çok ağır imtihanlardan geçiyor insanlar. Behanallah, oradaki Müslümanlar da çok ciddi imtihanlar altında çok muhteşem bir şekilde Allah Azze ve Celle onları da imtihan ediyor. Bakın Türkiye'de elhamdülillah neredeyse her yere yardım ulaştı Allah'ın izniyle. Biz de elimizden geleni yaptık bu konuda. Sadece şunu bilmemiz lazım. Kardeşlerim dış devletlerden Suriye'ye bir yardım gitmedi. Ben bunu kendim teyit ettim. Ve oradan gelen resimleri kendi gözlerimle gördüm. Arama kurtarma ikvimmiş, vinçmiş, yardımmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hatta gelen bir ses kaydından şunu işittim. İlk günlerde diyor enkazın altından kendimiz insanları çıkarabiliyorduk. Ama insanların çoğuna ulaşılmadığından dolayı çıkanlar artık ölü çıkıyor. Ondan sonra bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Allah rızası için. Oradaki insanların durumu gerçekten çok kötü. Biz oradaki Müslümanlar elimizden geldiği kadar... Yardım gönderelim. Bunu ama kiminle yapacağız? Bu da çok önemli. Akidesine ve ahlakına güvendiğimiz Müslümanlar vasıtasıyla bu olması lazım. Şimdi yardım edelim diye duygusallık yapıp da bu yardımların Müslümanlara değil de başka bir yere ulaşmasını da biz kesinlikle istemiyoruz. Ne yapacağız? Ahlakını, itikadını bildiğimiz Müslümanlar vasıtasıyla oradaki kardeşlerimize de yardım edeceğiz. Onlardan da böyle bir talep geldi. Allah rızası için orayı da unutmayalım. Yani biz ırkçı bir zihniyete sahip değiliz. Ya işte efendim biz Türk'üz kendi milletimize yardım edelim. Diğerleri nasıl yapıyorsa yapsın böyle bir şey Müslüman için asla tasavvur edilemez. Nasıl Türkiye'deki Müslümanlardan sorumluysak diğer ülkelerdeki Müslümanlardan da sorumluyuz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Durumları çok kötü. Allah rızası için duygusallığa gelip de aceleci davranmaktansa tekrar söylüyorum ahlakına ve akidesine güvendiğimiz Müslümanlarla inşallah oradaki kardeşlerimize de yardım edelim. Allah azze ve celle Müslümanları bu durumdan en hayırlı bir şekilde çıkarsın. Allah azze ve celle yardıma ihtiyacı olan Müslümanlara bizim vasıtamızla yardımcı olsun. Rabbim bu halka da bu deprem vesilesiyle hidayet eylesin. Allahumma amin. Ve ahiru du'ana en elhamdülillahi rabbil alamin.